Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim In hamdelellahi nahmedu ve ve nestaferu ve nauzu min ve min Men fela ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha la ve eşhedü Muhammeden abdühu ve resulüh Emma ba'd hadisi kitabullah ve hayral hadiyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> <Sessizlik> ve şerral umuri muhtasatatha kulli muhtasatin bid'a ve kulli bid'atin dalale ve kulli dalalatin finnar bizden olmayanlar şerhinde tıp kitabına başlangıç yapacağız inşallah bugün hiç hastalanmayan bizden değildir Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette bir bedevi bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdi Allah Resulü aleyhissatülsam ona ummümîdem hastalığına mı yakalandın dedi Bedevi ummümîdem nedir diye sordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deri ile et arasındaki bir hararettir buyurdu. Yani ateşli bir hastalık buyurdu. Bedevi bu hiç başıma gelmedi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suda yani baş ağrısı var mı buyurdu. Bedevi suda nedir diye sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanın başına vuran bir damardır buyurdu. Ee, aslında Arapça ifadesinde Rihun ta'teridu fir tadribul uruh yani bu ifade aslında tıp dilinde tansiyonun tanımıdır. Yani tansiyon e, tıbben kan basıncının damar duvarına yaptığı basınç diye açıklanır. Yani hadiste açıklanan, anlatılan şey de bu. Yani tansiyondan dolayı e, arız olan bir baş ağrısı. Bedevi bunu kendimde hiç hissetmedim dedi ve arkasını dönüp gidince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim cehennemlik birine bakmak istiyorsa işte şu adama baksın buyurdu. Bunu Hasan bir ile i̇bn İbban hakim, Edebül Müfette Bukhari, Ahmet bin Hanbel, Sünenül ül Kübra'da Nesai, Bezzar, Şuhab-ül Beyhaki, Ebu Naim Tıbb-ül Nebevi'de, Ziya-ül Makdis'i, El Emraz ve Tıbb'da rivayet etmişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisiyle ifade ediyor ki aslında yani e, hastalanmak e, kişinin imanın ölçüsü değildir ama iman eden kişi beladan, musibetten, hastalıktan salim kalmaz. Hiç hastalanmadığını öğrenince bu bedevinin e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennetlik birine bakmak isteyen buna baksın diyor. Yine Kab'in Mayık radiyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müminin ölünceye kadar durumunun misali çöldeki ot gibidir. Rüzgar onu bir devirir, bir doğrultur, bir yaralar. Kafirin misali ise kökü sağlam kavak ağacı gibidir. Tek seferde yıkılıncaya kadar hiçbir şey onu devirmez. Bunu sahip bir isnatla Darimi, Ziyal-Muhtisi, El-Muhtare'de Ahmet bin Hanbel, Sünnel-i Kübra'da Nesai, Taberani ve Ab bin Hümeyt rivayet etmişlerdir. Burada da yani iman iddiasında olan münafık ile imanın dışında kalan kafiri Allah Azze ve Celle'nin dünyada nimet ve rahatlık, konfor verdiğine aldanmamak gerektiğine yani Müslümanın e, imanı ile, iman sebebiyle imtihan edileceğinden dolayı sürekli onun başının beladan musibetten eksik olmayacağına işaret edilmiştir. Zira iman imtihanı gerektirir. Kişinin Aleykümselam selamünaleyküm. Selam İman amellerinden her bir amelin işlemesi de bununla imtihan olacağını ifade eder. Bizim mesela kadere imanımız, her şeyin faydanın ve zararın Allah'tan geldiğine olan imanımız, imanın cüzlerinden bir cüz. Bizim bu imanımız ve başımıza gelen musibetlerden dolayı da bunun, karşılığını, yani sabretmenin karşılığını Allah Azze ve Celle'den beklememiz, bu da bir iman ameli. Bunlar, iman ameli olduğu için iman imtihanı gerektirir. Kişi bu sabra giriştiği anda, yani başına gelen bir musibetten dolayı sabretmeye koyulduğu anda, o sabır sürecinde imtihan edilmektedir. Yani karşılığını Allah'tan bekleyecek mi, yoksa sızlanıp sağa sola Allah'ı mı şikayet edecek, Allah'ın takdirine isyan mı edecek, kazaya ııı e rızasızlık mı gösterecek? Bunlar hep bir imtihan süreci. Eğer bunu başarsa bu bir iman ameli oluyor. Yani bunların her biri, çünkü ameller bizim rakidemizde imandandır. Dolayısıyla bazı kimseler imanın gerektirdiği imtihanlardan kaçınmak için imanın gereği olan amellerden uzaklaşırlar. Yani o amellere girişmezler. Bugün sünnet inkarcılığı, sünneti hafife alma, veya Allah'ın emir ve yasaklarını hafife almanın sebebi aslında genellikle bu gibi şeylerdir. Zira eğer Allah'a ve Rasulüne itaat ederse Allah Azze ve Celle'nin vaadine dikkat edin. Kim Allah'tan sakınırsa diyor Allah Azze ve Celle, kim Allah'tan sakınırsa beklemediği yerden rızıklandırırız ve ona ummadığı kapılar açarız diyor. Yani Allah Azze ve Celle kendisinden sakınması için kulunun bu gibi imtihanlarla karşılaşacağına işaret ediyor bu ayetinde. Talak 2-3. ayetlerinde. Kim Allah'tan sakınırsa, Allah'tan hakkıyla korkarsa, onun emrini yerine getirir, yasağından kaçınırsa demektir bu manası. Yani elinden rızkı gidebilir. Ama rızık hazineleri Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Başına bir takım işte malından, canından sevdiklerinden kaybetmekle musibete uğratılmış olabilir. Allah ona beklemediği kapılar açacaktır. İşte buna ihtisap deniyor. Allah'ın açacağı bu kapıya beklemeye, karşılığını Allah'tan beklemeye ihtisap deniyor. Bu ihtisap esnasında, Allah'tan karşılık bekleme esnasında da kulun azalarını Allah'a isyan içeren herhangi bir şeyden dilini, azalarını uzak tutmaz. İşte Allah'tan sakınma bu. Rebibin Umeyle'den gelen rivayette Amar radiyallahu anh'ın yanına bir bedevi vardı, bu kişi hastalığı zikredince Ammar hiç hasta olmadın mı diye sordu. Bedevi hayır olmadım dedi. Ammar radıyallahu anh şöyle dedi, sen bizden değilsin. Mümin kişi hasta olduğu zaman mutlaka günahları yaprakların ağaçtan dökülmesi gibi dökülür. Hasta olan kafir bağlı olan sonra bırakılan niçin bağlandığını ve niçin bırakıldığını bilmeyen deve gibidir. Bunu sahih ve mevkuf bir isnatla yani Ammar radiyallahu anh'ın sözü olarak i̇bn bir Şeybi, Şub-i Liman'da Beyhaki, İbn-i Bit Dünya, El Marad ve Kefarat'ta İbn-i Sakir'de Taruh-i rivayet etmişlerdir. Yani burada e, Müslümanın hastalık karşısında veya uğradığı musibet karşısında bir kafir gibi olmaması, şuurlu davranmasına bir yönlendirme işaret vardır. Yani kafir de hastalanır, kafir de hastalanır ama o bağlanan, fakat niçin bağlandığını, sonra niçin salıverdiğini bilmeyen deve gibidir diyor. Halbuki mümin böyle değildir. Bağlandığında bunun Allah'tan olduğunu bilir. karşını Allah'tan bekler ve Allah'a isyan içeren herhangi bir işe girişmez. Rahat bırakıldığında da, yani o musibet kendisinden kaldırıldığında da yine bunu Allah'ın bir lütfu olarak bilir. Allah'a şükreder. Ve kendisinden... Uğradığı bir musibet sebebiyle de Allah'ın bunları kefaret kıldığını, bununla günahlarının döktüğünü bilir. Dağlama veya rukye yaptıran bizden değildir. Mugire bin Şube radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Dağlama veya rukye yaptıran bizden değildir. Bunu sahip bir isnatla Bukhari, Tarül Kebir'de rivayet etmiştir. Diğer lafzı şu şekilde gelmiş. Dağlama veya rukye yaptıran tevekkülden uzaktır. Bunu da sahip bir sınavla İbn-i İbban, Tirmizi, i̇bn Mace, Ahmet bin Anbel, İbn-i Şeybe, Ab bin Hümet ve diğer muhaddisler rivayet etmişler. Şeyh Elban Es-Sahih'e de sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadislerde istirka lafzı geçmekte, yani ruhiye yaptırmak, ruhiye istemek. Bu birisinden kendisine şifa talebi veya başka bir sebeple ruhiye yaparak okumasını istemektir. Burada kınanan durum ruhiye talebidir. Ancak talep söz konusu olmaksızın, Kur'an ve sünnet naslarına gelen meşhur rukiyelerin yapılmasının caiz olduğu hadislerde sabit olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela kendisine yapmıştır. Ayşe Radiyallahu Anh'a Allah Resulüne yapmıştır talebi olmaksızın. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat birisinden bana oku, bana rukiye yap demek tevekküle aykırıdır, diğer hadiste bizden değildir diye geçiyor. Yani bunun en az derecesi, Kerahattır, Yani tevhidde bir eksilmedir. Şu hadiste de tevekkülden uzaklıktır e, deniliyor. Yani e, sanki bu ve buna benzer pek çok hadiste müthiş bir terbiye var. Yani kişinin istediğini Allah Azze ve Celle'den istemez. İnsan öyle bir gaflet şeyi içerisinde oluyor ki, gaflet perdesi içerisinde oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben kalbime gelen gafletten dolayı günde yüz sefer Rabbime tevbe ediyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dahil. İşte bu gaflet sebebiyle insan o hale geliyor ki dünyada beşerden, mahluktan isteyip talep edebileceği her şeyi yaptıktan sonra ne zaman çares kaldı ancak o zaman Allah'tan istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sanki bu durumun böyle olmaması için bir çeşit terbiye ediyor bu sözleriyle. Yani ilk için Allah'tan istemek olsun. Yani Allah Azze ve Celle'den isteyene Allah Azze ve Celle karşılıkla icabet eder. İster bu dünyada ister ahirette. Kişi dua ettiğinde Rabbine dünyada bunun karşılığını görmesi bile ahirette buna ecir olacaktır diyor. Bukhari'nin yine edebil müfredde rivayetinde. Neden bu? Çünkü o tevhidi muhafaza ediyor. Allah Azze ve Celle ile ilişkisini sağlam bir şekilde korumaya devam ediyor. Ama işte Kalbin perdelenme sebebiyle, gaflet sebebiyle insan mahlukattan, çaresiz kaldıktan sonra hatta halk arasında da bir laf vardır, işimiz Allah'a kaldı derler. Evet, İmran bin Husayn radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimden 70 bin kişi hesapsız olarak cennete girecek. Dediler ki onlar kimlerdir ya Allah'ın Resulü? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, onlar dağlama yaptırmayanlar Rukiye yapılmasını istemeyenler, Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Ukkaşe radıyallahu anh kalktı ve Allah'a dua et de beni de onlardan kılsın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onlardansın buyurdu. Birisi daha kalktı ve ey Allah'ın nebisi Allah'a dua et de beni onlardan kılsın dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ukkaşe seni geçti buyurdu. Evet bunu bu lafızda Müslim birkaç yerde rivayet etmiştir. Bir rivayette yine Hasan bir isnat geliyor o da. Ümmetimden o farklı bir mevzuda geliyor. Ümmetimden 70 bin kişi hesapsız cennete girecektir diyor. Bir bedevi geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir konuşma esnasında. Bunu içtince Ömer bin Hattab radiyallahu anh tekbir getiriyor. E Allah'ın Resulü yani bundan dolayı seviniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her 70 bin kişi de her biri 70 bin kişiye şefaat edecek buyuruyor. Ömer radıyallahu diyor ki o zaman diyor herkes yani kendi akrabalarına, aşiretlerine yani bu ilk girenler, 70 bine girenler diyor kendi akrabalarına, aşiretlerine şefaat ederler diyor. Ben de diyor o şefaat edilenlerden olmayı ümit ederim diyor Ömer radıyallahu Evet. i̇bn Abbas radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şifa üç şeydedir Hacamatçının neşlerinde Bal şerbeti ve ateşle dağılama Ben ümmetimi dağlamadan Yasaklıyorum Bunu Bukhari rivayet etmiştir Cabir radıyallahu rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle işittim. Eğer sizin ilaçlarınızdan Bir şeyde hayır varsa Hayır varsa bakın ifadeye Yani bu tedavi olun e, Zira Allah Çaresini indirmedi, hiçbir hastalık vermemiştir diyor ya hadiste. Bu emir değildir bakın. Bazıları bunu tedavi olmayı emir zannediyorlar. Hayır bu izin vermedir. Tedavi olmaya izin vermedir. Burada da bu daha iyi anlaşılıyor. Şayet ilaçlarımızın tedavi olduğunuz şeylerden birinde bir hayır varsa bu ya hacamat için neşter vuruşunda, ya bal şerbetinde yahut ateşle dağlamaktadır. Ancak ben dağlamayı sevmem buyuruyor. Yani onu da bir kerahatine, mekruh oluşuna işaret ediyor. Bunu da Bukhari Emre'sim rivayet etmişlerdir. İmran bin Hussayn radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bizi dağlamadan yasakladı. Biz dağlama yaptırdık ama ne iflah olduk ne kurtulduk. Bunu Ahmet, Tirmiz İbn İbban ve Hakim rivayet etmişlerdir. Yani buradaki dağlama yasağını haram olarak değil, mekruh olarak algıladıkları için ee, sahabe bunu yapıyor. Nitekim bunun izin verilse de hoş olmayan bir şey olduğunu gösteren rivayetler gelecek. Aynı İmran bin Husayn Radyalan diyor ki ben dağlama yaptırıncaya kadar melekler tarafından bana selam verilirdi. Dağlama yaptırınca selam kesildi. Dağlamayı terk ettim tekrar selam vermeye başladılar. Bu de Müslim'in sahinde geliyor. Yani işte bu Tevekkülün tamlığından dağlamayı, rukiyeyi terk etmek, tedaviyi terk etmek yani. Tevekkülün tamlığındandır. Allah'tan çünkü bir karşılık bekleyinçisi içerisinde bununla kendisinden günahların dökülüşü. Fakat İmran bin Husayn radıyallahu anh, o kadar rahatsız ki allah Alem rahatsızlığı basur. Çünkü diğer bir hadiste yalan Resulü, ben de basur hastalığı var ayakta namaz kılamıyorum diyor. Daha doğrusu hastalığını söylüyor. Allah Resulü ayakta kılabiliyorsan ayakta kıl, buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl, buna da gücün yetmiyorsa yatarak ima ile kıl buyuruyor. O hadisten anlıyoruz ki Allahu u hastalığı basurdu ve hastalığının ilerlemesi sebebiyle artık yattığı yatağında dayanamaz olmuştu. Meleklerin selamını istiyordu. Ne zamanki dağlama yaptırıyor o selamı işitmez oluyor artık. Melekler selamı kesiyorlar. Yani bizim mekruh gördüğümüz bir şeyden dolayı tevekküle mani olan bir şeyden dolayı ben diyor dağlamayı bunun üzerine terk ettim tekrar meleklerin selamını işitmeye başladım diyor İbni Mesud radiyallahu anh bir topluk Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve bir arkadaşımızın rahatsızlığı var ona dağlama yapabilir miyiz dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu sonra ona dağlama yapalım mı dediler Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sustu sonra şöyle buyurdu ona dağlama yapın ve bir sefer bastırarak dağlayın. Yani illa yapacaksanız bir sefer bastırarak dağlayın. Yani iki sefer susuyor fakat hasta muhtemelen ağır olduğundan artık izin veriyor. Bunu Ahmet, Hakim ve Taberani sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. Cabir radıyallahu gelen rivayette de Sad bin Muaz radıyallahu anh can damarından vuruldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu elindeki uzun demirle dağladı. Sonra şişti ve onu ikinci defa dağladı. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bizzat bunu yapmıştır. Müslim'de geliyor bu rivayette. Demek ki zaruri olduğu zaman ki can damarından vurulmuş olması bunun artık ölümcül olduğunu gösteriyor. Ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ona bunu uyguluyor. Burada tabi Sa'd bin Muaz'ın talebi talebi oldum olmadım böyle bir ayrıntı yok bakın buraya Muska ve nazar boncuğu takanlar şirk ehline benzer. Ruveyfe radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ruveyfe, benden sonra belki uzun uzun zaman yaşarsın. İnsanlara şöyle bildir. Kim sakalına düğümler atarsa, nazarlık gibi şeyler takarsa, hayvan tezeyi ve kemik ile taharetlenirse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan biridir. Bunu sahip bir isnatla Ebu Davud, Nesai, Ahmet, Taberani, Deylemi, Ebu Naym, Marfede, Begavi, mucemiz i Sabed'e rivayet etmişlerdir. Sakala düğümler atmak eski kavimlerde e, bir musibetten dolayı düğüm atarlarmış. Bir, belli bir manası varmış onun. Yani onlara benzemekten yasaklıyor. Yani musibeti bir çeşit protesto gibi bir eylem müşriklerin yaptığı bu işten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. Nazarlık gibi şeyler takarsa genel bu da ev ve veteran veter işte e, bu takılan bu iğde olur, nazar boncuğu olur veya daha başka maddeler olur fark etmez. Bunun gibi şeyleri takarsa hayvan tezeyi ve kemik ile tarih bunun sebebi de Allah'u Alem bunların ııı e, kemiğin cin kardeşlerimizin yiyeceği olarak tayin edilmesi, hayvan tezeyinin de onların hayvanlarının, bineklerinin yiyeceği olması sebebiyle Allah Resulü bu ümmete bunu yasaklamıştır. Bunlarla taharetlenmeyi yasaklamıştır. İşte kim bunları yaparsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlardan uzak olduğunu bildiriyor. Rüveyfi Radıyallahu anh'a da insanlara bu şekilde bildir diye haber veriyor. Ali Radıyallahu anh şöyle demiştir, Temime, yani muska, nazar, boncuğu ve benzeri şeyler asmak cahiliye şubelerinden bir şubedir. Bunu İbn-i el camide hasen bir isnafda rivayet etmiştir. Ebu Beşir el-Ensar radiyallahu anh'den, O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir yolculuktaydı. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir haberci göndererek, develerin boynlarında koparılmadık bir kolye veya gerdanlık bırakılmamasını emretti. Hayvanların boğazına asılan şeylerin hepsinin koparılmasını emretti. İmam Malik dedi ki, bunların nazardan dolayı asılan şeyler olduğu görüşündeyim. Bazı köylerde görürdüm ben, yani hayvanlara, herhalde sizler de görmüşsünüzdür. Böyle boncuk, nazar boncuklarına benzer, mavi boncuklarla, böyle özellikle göze iyi görünen hayvanlara, çan ayrı, çanların e, bulunduğu bir toplulam melekler refakat etmez diye ayrı bir hadis var. Bunun şeytan çalgısı olduğu bildiriliyor çandan ayrı sırf hayvana nazar değmesin diye bu tip şeyler asıyorlar, süslüyorlar. Allah Resulü işte bunların hep koparılmasını emretmek üzere birisini gönderiyor. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bekir bin Sevade, Suda kabilesinden birinden rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme 12 kişi olarak gittik. Bizimle biat etti. Fakat bizden birinden biat almadı. Biz ey Allah'ın Nebisi, onun da biatını al dedik. Şöyle buyurdu. Üzerinde asılı olan şeyi çıkarmadıkça ondan biat almayacağım. Zira onda bu gibi şeyler asılı olduğu sürece bir müşrik olarak kalır. Biz baktık ki onun pazusunda ağaç kabuğu veya ağaç parçası takılıydı. Yani bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olmaya, biat etmeye geliyorlar. 12 kişiler hepsinden biat alıyor da pazusunda bu olduğu için böyle bir e, muska benzeri bir şey takılı olduğu için biat almıyor ve onda bu asılı olduğu sürece müşrik olarak kalacak diyor. Bunu Hasan bir isnatta Tahavi, Şerhumiyani Lasar'da İbn-i Vehb, El Camii'de rivayet etmişlerdir. Ukbe bin Amir radiyallahu anh'ten, birisi biat ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondaki muskayı kopardı ve şöyle buyurdu. Kim muska asarsa şirk koşmuştur. Bunu sahip bir isnatla Ahmet, Hakim, Taberani, Haris Haris bin Ebi Usame Müsned'inde Kadiül Maris'tan Meşehası'nda rivayet etmişler. Şeyh Elbân say olduğunu belirtmiştir. Bu hadiste muska diye tercüme edilen kelime Temime kelimesidir. Hatta bir diyor ki Temime kendilerinden kötülükleri def ettiği zannedilerek asılan muskadır. Böyle bir görüş cahillik ve sapıklıktır. Allah Subhanahu'dan başka mani olan ve def eden yoktur. Kur'an ile teberrük etmek ve onunla şifa istemek böyle değildir. Zira o Allah Subhanahuunun kelamıdır. Kur'an'a sığın, sığınmak Allah Teala'ya sığınmaktır. Temime ise boyna asılan muskadır. Nitekim Arap dili üzere olmayan ve manası anlaşılmayan korunma duaları haramdır. Çünkü içerisinde sihir ve benzeri sakıncalar bulunabilir. Allah en iyi bilendir. İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam inner ruqa yani ruk diyeler ve temaim bahsettiğimiz temimeler muskalar ve tevele şirkun. Tivele de muskas, sevgi muskası dedikleri şey. Bunu e, işten yani İbn Mes'ud'dan padişir rivayet edince hanımı hemen atılıyor. İbn Mes'ud'a böyle söyleme. Benim gözüm ağrıyordu Falan Yahudiye gittim geldim. O bana rukye yaptı. Ağrım kesildi dedi. İbn Mes'ud'dan tereddüt etmeden bu ağrı şeytanın işiydi. O eliyle dürtüyordu. Sana rukiye yapılınca vazgeçti. Bu durumda sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi şöyle söylemen kafidir. Ey insanların Rabbi acıyı gider, şifa ver. Sen şafiisin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Hiçbir hastalığı terk etmeyen bir şifa istiyorum. Geride hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa istiyorum. اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ enteş Şafi تَشْشَافِي La şifa e illa şifa uk şifa en la yuqadiru sakamen. Bu dua yani hastalıklarda okunacak Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın öğrettiği yani ağrıya karşı okunacak bir dua. Bunu sahip isnabla Ebu Dawud, İlmâce ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Bu hadiste geçen temaim lafsı temime'nin çoğudur. Temime kulun istenen ve arzulanan hayırlı işinin tamamlanması. Veya zararı kendisinden salması için boynuna ıstığı veya edindiği, onda sebep olduğuna inandığı şeydir. Yani vesile olduğuna inandığı şeydir. Çünkü allah Teala o şeyi ne şer'i ne de kaderi bir sebep kılmamıştır. O halde temime, muska ve nazarlık, deriden, kağıttan, boncuklardan veya ilk gibi şeylerden edilen ve göğüs, pazu ve bileğe veya evin kapısına veya arabaya veyahut da herhangi bir yere asılan içerisinde zikir ve dualar olan muskalardır.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 Bu bir tür sihirdir ve halk arasında muhabbet muskaları diye bilinir. Gerçekte bu muskanın bir türüdür ve sihirbaz onunla şirki rukiye ile rukiye yapar. Böylelikle kadını kocasına, kocasını karısına sevdirir. Buradaki rukiye'lerden kasıt, içerisinde şirkiyi tevesüllerle Allah'tan başkasından imdat ve yardım dilemenin bulunduğu şirki, şirk içeren rukiye'lerdir. Allah'ın kitabından ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olan ruhiyelere gelince bu ruhiyelerde, yani okumadır bu, bunlarda sakınca yoktur. Aksine bu ruhiyeler dinen maktup olan ruhiyelerdir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisine hem de başkasına ruhiye yaptığı sabittir. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Cibril aleyhisselam ve Ayşe radıyallahu anh ha tarafından ruhiye yapıldığı sabittir. İslam alimleri Ruhye konusunda şöyle demişlerdir. Ruhye üç şartla yapıldığı takdirde caiz olur. Birincisi Ruhye Kur'an ile veya Allah'ın güzel isimleriyle veya sıfatları veya da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle olması gerekir. İkincisi Ruhye anlamı bilinen Arapça olması gerekir. Üçüncüsü Ruhye'nin bizzat kendisinin fayda verdiğine inanılmaması gerekir. Aksine Ruhye'nin Allah azze ve celle'nin takdiriyle olduğuna inanılması gerekir. Kim Allah Teala'nın kendisini korumasını istiyorsa Allah Teala'nın emirlerini, yasaklarını, haklarını, helal ve haram sınırlarını koruması gerekir. Bu şartlara bir de asılan bir şey olmaması kaydı eklenmelidir. Zira bununla ilgili deliller az önce geçmiştir. Allah Teala'nın bir kimseyi korumasının yollarından birisi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bildirilen ve sabah akşam okunan şer'i dualar ve zikirlerdir. Böyle yapıldığı takdirde her Müslüman her Müslümanın ümidini Allah Teala'ya bağlaması ve ona tevekkül etmesi gerekir. Cabir radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nüşre hakkında sorulmuştu. O şeytan işidir buyurdu. Bunu sahip bir isnapla Ahmet, Ebu Davud Beyhaki rivayet etmişlerdir. Nüşre, kendisine cin çarptığı zannedilen kimseye yapılan muskadır. Büyüyü büyü ile bozmak, yani nüşre yasaktır. Lakin büyü Kur'an ile bozulabilir. İsa bin Hamza Rahimullah anlatıyor. Abdullah bin Ukeym radiyallahu anh'ın yanına girdim. Kendisinde kızıllık vardı. Temime yani muska takmıyor musun diye sordum. Bana şu cevap verdi. Bundan Allah'a sığınırım. Zira Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştu. Kim bir şey takınırsa, asarsa ona havale edilir. Yani onun Allah ile bir alakası kalmaz. O şeye tevekkül etmiş olur o kimse. Bunu Tirmizi Hasan Biristan'da rivayet etmiştir. Cinlerin insan bedenine girmesini inkar edenler haktan sapmıştır. Allah Teala şöyle buyuruyor. Faiz yiyenler alışverişle faiz gibidir demiş olmaları dolayısıyla ancak kendisini şeytan çarpmış mecnun kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bakara Suresi 275. Ayet Eşari ve mutezile fırkalar gibi akıllarıyla naslara muhalefet eden gruplar bu ayette geçen ve alimlerin cünun, cin çarpması olarak tefsir ettikleri elmez kelimesini Şeytanın vesvesesi ve eziyet vermesi olarak açıklamışlar. Cinlerin insan bedenine girmesini inkar etmişlerdir. Halbuki bu mecaz tefsiridir ve usulü aykırıdır. Bu yüzden ehli sünnet bu açıklamaya karşı çıkmıştır. Bu görüşü bir eşari olan Fahrettin Er-Razi şöyle açıklar. Sanki şeytan insana dokunmuş gibi cinlenir. Yani bunu mecaza yorumluyor. Böylece elmez kelimesini Allah'ın dinine aykırı olarak tahsis eder ve şöyle derler. Aslında kimse dokunmamıştır. Sadece olması gerekenden uzaklaşmıştır. Cinlerin insan bedenine girdiğini gösteren başka deliller vardır. Osman bin Ebil As Es-Sekafir radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı unutmaktan şikayet ettim. Eliyle göğsüme vurdu ve ey şeytan Osman'ın göğsünden çık dedi. Bunu üç defa yaptı. Bunu sahip bir isnaf Taberani, İbn-i Maci, Delal-ül Nübüvede Beyhaki. Yine Ebunaym Delailun Nubi ve de ve daha başkaları rivayet ediyorlar. Şeyh Elban sahih olduğunu belirtiyor. Elban Rai diyor ki: Bu hadiste salih bir mümin olsa dahi şeytanın insana musallat olduğuna ve içine girine dair açık bir delil vardır. Bu konuda birçok hadisler vardır. Yala bin Mürre radıyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yolculuğa çıkmıştım. Şaşırtıcı bir şey gördüm. Hadisin devamında şöyle anlatmaktadır. Ona bir kadın geldi ve şöyle dedi 7 seneden beri şu oğlumda huzursuzluk var Her gün iki defa tutuyor Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onu bana yaklaştır buyurdu Kadın yaklaştırdı Ona tükürdü ve çık ey Allah'ın düşmanı Ben Allah'ın Resulüyüm buyurdu Bunu hakim Ahmet Veki Zühte, Hennat Zühte Beyhaki Delalide ve Taberani Sahip İsnab'da rivayet ediyorlar Elban Raymollah diyor ki Şüphe olmayan Ruslardan birisi de Birinci lafızdaki çık sözü haddini aşma sözünden daha sahiptir. Zira bu nakledilen hadislerin beş rivayetinde bu şekilde gelmiştir. İkinci lafız ise sadece bir rivayet yolunda gelmiştir. Anlam olarak da ikisi arasında büyük bir fark yoktur. Her ikisi de bir şahsa hitaptır. Biri cinlenmiş kişinin içinde olan cine hitaptır. Diğeri ise dolaylı hitaptır. Birinci lafzın sıhhatini destekleyen diğer bir husus Osman Bil-ebil As hadisinin açık, gayet sarih oluşudur. Allah'ın izniyle imkansız olduğu iddia edilen cinin insan bedenine girmesi hakkında hükmü ortaya koymaktadır. Sonuç olarak şunları söylüyorum. Geçen açıklamalardaki amacım sadece gaybi meselelerde dinin ispat ettiklerini ispat etmekten ve bunu inkar edeni reddetmekten ibarettir. Lakin diğer taraftan ben bu akideyi suistimal etmeye çalışanlara cinlerle bağlantı kurup cinlenmişleri ve sarı hastalarını tedavi etmek için cinleri muhatap alanlara şiddetle karşı çıkıyorum. Onlar sadece Kur'an okuyarak değil de bazen hastanın ölümüne de sebep olacak şekilde şiddetle vurmak gibi Allah'ın hakkında delil indirmediği vesilelere de başvuruyorlar. Umman'da ve Mısır'da bunun örnekleri meydana gelmiş dergilerde çıkmıştır. Türkiye'de de işte güya meşru rukiye yapıyoruz iddiasıyla e, bu işleri yapıyorlar. Nitekim sarallara okumak için görevlendirilen Kur'an okuyucuları eskiden salihlerden idi ve az sayıda kimselerdi. Bugün ise yüzlerce oldu. Bunlar arasında açık saçık kadınlar da var. İş meşru bir vesile olmaktan çıkmış ancak sıradan tabiplerin yapabileceği şeyler ne dinde ne tıpla bilinmeyen başka vesileler haline getirilmiştir. Bana göre bu şeytanın düşman olan insanlara vahyettiği hile ve vesveselerinden bir türdür. Allah Teala Enam 112. ayetinde keza biz her peygamberi aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler telkin eden insan ve cin şeytanlarını düşman etmişizdir buyuruyor. Bu müşriklerin cahiliyede yaptıkları gibi cinlere sığınma türüdür. Allah Teala onları şöyle zikreder cin 6. ayeti. Fakat insanlardan bazı adamlar varmış ki cinlerden bazı kimselere sığınıyorlarmış. Cinler de onların azgınlıklarını artırıyorlarmış. Sihir çözmek için iddialarına göre veya musallat olan cinnin erkek mi, dişi mi, Müslüman mı, kafir mi olduğunu öğrenmek için kim onlardan yardım ister? Onlardan yardım isteyen sonra onu tasdik eder, sonra da orada bulunanlar tasdik ederler. Böylece hepsi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu tehdidinin kapsamına girerler. Kim bir arrafa, veya bir kahine kaybı bildiğini iddia eden bir kimseye gider de onun söylediklerini tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilerini inkar etmiş olur. Diğer hadiste namazı kırk gün kabul edilmez buyurulmuştur. Bu konuda uyanık olmak gerekir. Bu belaya maruz kalan birçok kimsenin bu gerçekten gafil olduklarını biliyorsun. Onlara nasihatim belalar devam etse dahi cinlere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çık ey Allah'ın düşmanı sözünden fazla bir şey eklememeleridir. Onlara yine Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini hatırlatırım. Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinde yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Allah yardımcımız olsun. Evet, Şeyh Bani bunları Silset-ül Sahiha'nın 6. cildinde belirtiyor. Yani bugün bu Rukiye işine özellikle bu Vahid Abdüselam el-Bali diye birisi var Mısırlı. Onun cinlerden korunma diye Türkiye'de de edilen kitabından etkilenerek herkes bu işe kalkışmış ve orada geçen zayıf rivayetlere dayalı cinlerle muhabbete girmeler, işte e, kon konferans yapma adeta cinle, dinini sorma, bu gibi şeylerin Vahid Abdüselam el-Bahali'nin kendisi de daha çok zarar verdiğini anlıyor ve tövbe ediyor. Fakat bu kitap halin Türkçe'de mevcut haliyle korunmuş. Onuncu baskısını ben tercüme ettim. Orada... İşte ben bunları kaldırdım. Eskiden mesela uzunca mükalemelerini, konuşmalarını koymuştu. Bunun diyor yanlış olduğunu anladım. Bunun cinin insanda daha çok kalıcı olduğuna, olmasına sebebiyet verdiğini anladım diyor. Ben bunları bu yüzden çıkardım diyor mukaddimesinde. Fakat bugün insanlar hep bu kitaba dayanarak bu işleri yapıyorlar. İşte bunlara cinlere, cine konuşup sormak, onlardan yardım istemektir diyor. Yani bir nevi kahine Arafa ar sorup haber almak gibi. Zira kâhin ve arrafın yaptığı şey nedir? Cin mevcut olan şeylerden haber verir. O kâhin veya arraf da bunu bildirir. Arraf ile kâhin arasında şöyle bir fark vardır. Arraf mevcut olan olayları bilir. Mesela birisi kendisine geldiğinde senin baştan şu şu işler gelmiştir. Bunu cinler vasıtasıyla bilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir arrafa veya kâhine. de gelecekten, gaytten haber verendir. Yani Arraf'ın haber verdiği şey mevcut kayıp hakkında, Kahinin haber verdiği şey ise mevcut olmayan, gelecekle ilgili kayıp hakkındadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ikisine de gidenin 40 gün namazını kabul edilmeyeceğini, kim de tasdik ederse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirileni inkar etmiş olacağını, yani küfre girmiş olacağını bildiriyor. Dolayısıyla bu kimsenin adına medyum denilen birisi olmasıyla bizzat cine, Kendisinin sorması arasında hiçbir fark yoktur. Yani bu cincilik yapan insanlar aslında o arrafların, o kahinlerin vazifesini üstlenmiş, o işi yapmış oluyorlar bu halleriyle. Kesinlikle muhatap alma yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte senin dinin ne, e, sen necisin, kimlerdensin bunları sormuyor cine bak. Çık ey Allah'ın düşmanı. Muhatap alma yok kesinlikle. Ama maalesef bu işleri böyle sulandıranlar ve meşru olmayan yönlerine bulaştıranlar çoğunlukta. Allah'tan selamet deriz. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste hükümler kitabına, ahkam kitabına geçiş yapacağız bizden olmayanlar kitabına. Tıp bölümü böylece bitiyor. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı? konunun bir de küçük Evet. Muska. Şimdi Se e fayda veya zararı Allah'tan başkasından olmak büyük şirktir. Yani ondan beklemek büyük şirktir. Fayda ve zararın Allah ol Allah'tan olduğunu bilmekle beraber bunun sadece vesile olduğuna inanıyorsa bu küçük şirktir. Ben şey yani Onu da vesileden yok yapmadım. bak ne diyormuşuz burada? Evet. Eğer bu gibi şeylerin iyiliği sağlama ve zararı savmanın bir sebebi olduklarına inanıyorlarsa küçük şirktir. Yani bu bir vesile olarak inanıyorlarsa bu küçük şirktir. Nitekim tevessül, küçük şirk, istigase büyük şirktir. Tevessül yani mesela sahillerden e, dua istemek kabirlerine yani. Kabirlerine gidip onların yüzü suyurmetlenmek. Bu küçük şirktir. Bidattır, büyük şirke vesiledir. Büyük şirk nedir? Onların bizzat kendilerinden istemek. Yani ibadeti doğrudan onlara yönlendirmek. Tevessül yapan kişi Allah'a ibadet ediyor fakat gayrı meşru bir yolla yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmayan bir yolla Allah'a dua ediyor. Falancanın yüzü hürmetine diyor. Bunu yapma sebebiyle bidat işliyor, küçük bir şirke giriyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ittiba tevhidini ihlal ediyor bu. Diğeri ise hem ittiba tevhidini hem de uluhiyet tevhidini iptal ediyor. Yani direkt ondan istiyor. Bir de onun bizzat etki etkiliğine inanıyorsa rububiyet tevhidini de ihlal ediyor onun bizzat tasarruf ettiğine inanıyorsa. Onun gibi. Hocam, dağlamayla alakalı mesela şimdi falan diyorlar, da Şimdi e, hadiste geçen dağlama Hı. kanamanın durması için ateş yani kızdırılmış bir şeyle, kızdırılmış bir demirle yaranın kapanmasını sağlamaktır. Yani ameliyatlardakini bilmiyorum yani o, o konuma girer mi girmez mi lazeri boş bir arazide sahabinin birisin yardım edebilecek var mı yalancılar diye evet ama nasıl anlayacağız şimdi bu hadiste İbn -i, İbn -i Abbas radiallahu anhından gelen rivayet Hasen olarak geliyor e, bu konuda gelen hadisler içerisinde sadece ve burada melekler kastediliyor hadiste bu açık zaten e, düşen her bir yaprağı dahi yazan melekleri vardır Allah'ın diyor. Sizden birisi ıssız bir arazide bineyi elinden fırtarsa ey Allah'ın kulları yardım edin tutun bunu diye seslensin diyor. Zira sizin göremediğiniz Allah'ın kulları vardır. Burada meleklerden yapabilecekleri bir şeyi yani Allah'ın izin verdiği bir şeyi isteme söz konusudur. Bu aynı ee, Hacer-i Validemiz'in Cibril'in sesini içtince o su arama şeyinde ey sesin sahibi eğer yardım edebilecek güç değilsen bana yardım et demesi gibidir. Veya bir insanın insandan, hazır olan, mevcut olan insandan yardım istemesi gibidir. Bunda bir sıkıntı yok. Hani, e, mevcut sesini duyabilecek insanları veyahut da cinlerden Şimdi burada e, yani bu rivayette geçen melekler ama cinler de olsa bir şey değişmez. Çünkü cinlerden e, yardım istemenin e, yasaklanan şekli farklı. Hala hazırdaymış gibi böyle düşünerek söylüyoruz değil mi? Onlar hala Böyle bir şey Mesela onların e, hidayet veya fayda bizzat mesela sırf Allah'ın e, kudretinde olan bir meselede fayda veya zarar verdiklerine inanmak mesela meşru olan vesileleri terk etmek gayri meşru vesilelere tutunmak bunların hepsi birbirle bağlantılı. Şimdi mesela dua etmek meşru bir vesile yani Allah'tan yardım istemenin vesilesi e, festain billahi yani ya İyihelledin Aminüste İinu, biz ve sala. Yani sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin mesela. Bak burada meşru bir vesile var. Nedir namaz? Yani Allah meşru kıldığı için meşru bir vesile oluyor. Sabretmek etmek yine böyle. Du'a bu vesilelerden birisi. Du'a içerisinde Allah Resulü Allahü Teala Mesela az önce geçen kişi hastalandığı zaman okuyacağı du'a bir vesile. Yani Allahım bana şifa ver deyip atması da e, yeter belki. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bu dahi okumak ondan geldiği için ayrı bir vesile oluyor. Melekler hakkında Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, müminler için bağışlanma dilerler. Yani melekler, müminler için bağışlanma dilerler. Fakat bize şu izin verilmemiş. Ey melekler, benim için Allah'tan bağışlanma dileyin. Bize onlara böyle seslenme izni verilmemiş. Ama dünyevi bir işi için. Mesela ee, Müslüman bir kimseden, salih bir kimseden dua talebi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir ve Ömer Radiyallahu Aleyhi gönderdiğinde mesela Veysel Karaniye ona kendiniz için dua etmesini isteyin diyor. Onlardan dua istememize izin vermiş. Yani meşru kılınmış bu. Ama meleklerden istememize izin verilmemiş. Bunu nereden anlıyoruz? Allah Azze ve Celle kitabında yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde önceki kavimlerden bazılarının meleklere veya daha başka varlıklara seslenerek Allah'tan istenecek şeyleri onlardan istedikleri. Yani dua ibadetini onlara yönlendirdiklerini ifade ediyor. Şimdi dua ile yönlenme, yani ibadet olan dua ile yönlenme ile başka bir yardım talebi birbirinden ayrı şeyler. Mesela Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'dan için kavminden birinden istigasede bulundu diyor. Yani yardım istedi. Yani kaminden birinden yardım istedi. Bu Allah'a ortak koşma değildir. Yani insanlara verilmiş bir yetki de ondan e, faydalanmak. Yani Allah'ın meşru kıldığı bir hususta. Eğer Allah meşru kılmasaydı, işte hastalanan doktora gitmesin deseydi biz bunu yapamazdık. Ama meşru kılmış, tedavi olun, buna izin verilmiş. Doktordan şifa için ilaç istemeye de izin verilmiş. Fakat şuna izin verilmemiş. Şifayı verenin doktor olduğuna inanmak caiz değildir. Şifayı verenin ilaç olduğuna inanmak caiz değildir. Bunu da korumak zorundasın. Yani sadece Allah Azze ve Celle'nin mülkü yetiştirebileceği Evet. insanlardan istedir. Tabi ibadet şeklinde olan bir şey de böyle. Mesela e İnsan insandan yardım isteyebilir. Bu meşru. Ama sen beni duymazken, görmezken, beni işlemezken, ey Oğuz deyip ta haldeyken sen seslense, bu gayrimeşru bir seslenmedir mesela. Yani Allah'ın Allah isim ve sıfatlarındaki tevhidine aykırıdır. Onun işlebileceğine itikad eder bir de. Sadece seslenişin bir ibadettir. Uluhiyet tevhidini berbat eder. Bir de iştebileceğine, beni işteceğine, yardım edeceğine inanıyorsan, sadece işteceğine inanıyorsam isim sıfat gider. Yardım edebileceğine inanıyorsam rububiyet Tevhide de gider. Yani bunun gibi. Bu sebeple bazıları e, mesela Ya Muhammed gibi ifadelerden bile e, böyle rahatsız oluyorlar. Normalde mesela zayıf bir rivayet, bu halin edebil müfredinde geliyor ayağı uyuşan, bir tarafa uyuşan kimse hakkında İbn-i Ömer yanında diyorlar ki işte en sevdiğin kimsenin adını an. Yani hadis olarak naklediyorlar. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve uyuşması geçti diyor. Burada ey Muhammed diye seslenmenin bile bazılarının şirke düşmesine sebebiyet verebileceği endişesiyle alimlerde uyarı yapmışlardır. Aslında bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani bunda zirviat zayıf o ayrı mesele. Fakat mesela Esselamu Aleyke Ya Eyyü'n Nebiyyü ifadesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra hiç kimse böyle bir seslenmenin şirk olduğuna dikkat çekmemiştir. Ama İbn-i Mesud ve daha başka sahabeler diyorlar ki Allah Resulü hayattayken biz Esselamu Aleyke Eyven Nebiyyü derdik tayyatı okurken ama vefat ettikten sonra Esselamu Aleyn demeye başladık. Çünkü Ya Eyven Nebi Ey Allah'ın Nebisi Selam senin üzerine olsun diye bir muhatap sigasıdır. Fakat bu bunun şirkle bir alakası yoktur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam huzurlarında yanlarında olmadığı halde Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayattayken onlar bu şekilde tayyat okuyorlardı. Yani o işlemeyecek yerdeyken bile. Yani bunda bir sıkıntı yok, sakınca yok. Fakat sahabe bu, bu şekilde tercih ettiği için biz de buna uyarız. E, çünkü bir nevi icma gibi naklediliyor. Sahabelerin hepsinden naklediliyor bu. Genelinden naklediliyor ve buna da karşı çıkan yok. Biz de Esselamu Aleyn Nebi diyerek daha selametlisini söyleriz ki birileri bunu kıyas olarak kullanıp bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bile namazda esselam aleyke yüven nebi diyoruz. O halde biz istikaze ederiz diyen ahmak kimseler çıkıyor. Bunu diyenler var gerçekten, getirenler var. Biz de İm-i ve diğer sahabelerin bu fiilini getiririz. Bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etti diye onlar bunu böyle değiştirdiler. Halbuki peygamberler kabirlerinde diridirler. Şunu söyleyin Nebi aleyhissalatü vesselam hiç kimse salat etmesin ki onun salatı bana arz edilmesin. O anda Allah bana ruhumu iade eder de ben onun salatı selamına cevap vermeyeyim. Bunu diyen de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ama kim yardım istemeye, şefaat istemeye kalkarsa bu da ibadet olan dua seslenme türlerindendir. Mesela sen birisinden bir su istesen burada ibadet gibi bir şey e, asla ne aklına gelir ne de böyle bir şeyi kastedersin. Bilakis meşrubi İstekte bulunmuş olursun. Ama bunun arkasında manevi bir takım giydirmeler olduğunda, yani sadece Allah'a has olan bir takım özelliklerin o kişiye verilmesi gibi şeyler olursa, mesela cinlerle ilgili konuşmada ne demiş Elban Raymullah? Bu cinlerden yardım istemedir. Niye? Adam diyor ki, falanca kişi nasıl birisi diyor, cine soruyor. Yani bu kâinlik. Arraflık yani. Falanca kişi nasıl birisi? Yani beşeri bir şeyle bunu öğrenemez değil mi? Yani bunu insanlara sormuyor. İnsanların bilmediği yönleri öğrenmek istiyor yani. İnsanlara sormuyor. Çok farklı kalabildi mi? Hocam, şeye sormuyor. Şimdi duası mesela Ruhye konusunda mesela benim Türkiye bir, bir işim var diyemiyorum yani başım ağrıyor mesela evet. arkadaşa oku diyemiyorum. Evet, evet. evet. Ruh yapmasında. Allah'tan isteyeceksin işte. Yani, Allah'tan yani, istemeye Allah bir yönlendirme. Ben yani ama söyleyemiyorum. Ya evet. Ama söyleyemiyorum. O da bana okumuyor. Yani, yani demek şey ki okumuyor. tabi de Müslüman yapıyorum. Müslümanlar demek ki böyle bir rahatsızlıktan şikayet eden ne oldu mu ona bir ruhuya yapıversin. Bunda ya bir sıkıntı abi, yok. Şey yani bir dua et. Yani biz bir dua et yani. Evet. Ama bu sebeple yani herhangi bir Bu şey... rastgele değil. Dua et demek rastgele değil. Reki bin el cerrahın e, zühdünde geçen bir rivayette e, sahabeler işte böyle demezlerdi diyor. İşte bana dua et. Böyle demezlerdi diyor. Yani bu çok sık bir şey değil. Bu ancak salih kimselerden istenen bir şey. Yani, bir şey yani o, bu rastgele... Yani bunun herkesin birbirinden yapmasını hoş görmüyor mesela abi. Yolcudan dua istenir, hastadan dua istenir diyoruz. Dua istenir diye bir şey yok. Yani yolcunun duası mahkuldür. O ayrı. Yani kabul edilir. Mazlumun duası işte icabet edilir ona. Bunlar ayrı. Yani duanın icabetini sağlayan şeyler ayrı. Oruçların iftar ettiği sırada, yağmur yağdığı esnada işte ezan ile arasında yani bunun gibi duanın en çok icabete yakın olduğu anlar bildirilmiş hadislerde. Yani bir şey yoksa Biz, birisinden dua isteme değil. Biz yolcular benim beni öyle anlatıyorum. Yani yolcular çıkan bir dua. Mesela rahatsız adamı yararsın. Ondan da dua isteyebiliriz diye. Yani beşerden istemede mutlaka bir sıkıntı var. Yani bize dua et diyemiyoruz kardeşlerim. Ya yani bunu rahat kullanmamak lazım. Bu meşru. Hatırlatırsın, yiyorduğunu duası lazım. Yani. <gülüyor> arkadan ödülen dua değil mi? Evet, ya, okay, ya benim. Biz de arkadan ödülen dua mahşru ederiz de ben Şimdi sahabelerden bu türden örnekler çok. Yani bu İmran bin Husain radıyallahu an kerameti sayılabilir yani. Yani bu Evet. İşte meleklerin inmesi bir ışık şeyi gördüm diyor. Sonra diyor atımı ürkünce korktum diyor. Kestim diyor. Allah Resulü'ne bildiriyor. Yani bu, bu tip şeyler sahabelerin yaşadıkları, gördükleri şeyler. Yani bunlar keramet türünden, Allah'ın lütufları, ikramları türünden şeyler. Eğer devam Evet. Ay hem ben diyor. Evet. Şimdi, şey. bizden... bunu, e... hastalanmak için uğraşmak demek değil. Bu iyiye bir alamet değildir. Yani hiç fıtriy değil yani Müslüman hastalanmaması diye bir şey olmaz yani hadislerden bunu anlıyoruz. Subhanakallah mevbihan evet. dik ve işeden la ilahe illallah tevatekilashirik elek ve estaabul